Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi insanatı, ikramatı dünyada ahirette sizlerle olsun, üzerinize olsun. Allah sizleri rahmetine erdesin Dünya ve ahirette vahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Abdullah ibn Amr ibn el As'ın rivayet ettiği bir hadis şerhinde buyurmuş ki El Kur'anu ehabbu ilallahi mine semavati vel ardı zemen fi inne bu kelimeleri kısa az hadis-i şerifte peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mühim noktayı bize bildiriyor. Kur'an-ı Azim'i şan ahabbu Allah Allahu Teala Hazretlerine daha sevgilidir. Daha sevimlidir. Nereden daha sevimli? Mine sevavati. Şu semalardan, yedi kat semadan daha sevimlidir. Vel ardı, yerden de, yeryüzünden de daha sevimlidir. Ve men fihinne, yani yerde, gökte, göklerde ve yerde ne kadar varlık varsa, onların hepsinden daha sevimlidir. Bu kadar Cenab-ı Hakk'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim, bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Allah-u Teala Hazretlerinin indinde, nazarında yanında kıymeti bu kadar yüksek. Biz de e, bu kelamı, kelamı ilahinin kelamullahın ne kadar kıymetli olduğunu hiç unutmamalıyız, hiç hatırdan çıkarmamalıyız, hiç göz ardı etmemeliyiz. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Öyle bir öyle bir ilahi kitap ki bir harfi değiştirilmemiş. Peygamberi ziyafanımıza nazil olduğu indiği gündeki gibi aynen korunmuş bu asıra kadar gelmiş asırlar boyu okunmuş efendim her asırda üzerinde düşünülmüş kütüphanelerimizde ta Hz. Ali Efendimiz e, radıyallahu ah ve kerramallahu vecihehin efendim imzasını taşıyacak kadar eski efendim en eski yazmaları var Kur'an-ı Kerim'in hepsi aynı eee Emanat-ı Mukaddese dairesinde Topkapı Sarayı'nın efendim Ali ibnü Ebu Tarif, Ebi Tarif değil, Ebu Tarif diye yazılmış imzada efendim şimdi bizim üniversitede profesörümüz uluslararası nişanlar falan kazanmış çok sahasında uzman olan e, Ahmet Ateş Bey hocamız Arap dili ve edebiyatı Profesörümüz Şarkiyat bölümünde, Edebiyat Fakültesinde, İstanbul Edebiyat Fakültesinde derdi ki bu Ali Ali Yübni Ebu Talip denmesi, yani Ebu olarak Ebi değil de Ebu olarak şey yapılması, o devrin özelliğidir. Bunun böyle yazılmış olması zaten hatla yazılmış efendim bilmem yazıldığı, üzerine yazılı olduğu malzeme, yazının cinsi vesaire hepsi hepsi kesin olarak gösteriyor. Hazreti Ali Efendimiz'in kalemiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim var elimizde. Efendim hiçbir harfi değişmeden bize kadar gelmiş. Aynen hafızların ezberlediği efendim, vahiy katiplerinin yazdığı Efendim o Sebebi nüzulleriyle beraber, iniş sebepleriyle beraber, alimlerin bize anlattığı Allahu Teala Hazretlerinin kelamı, Allah'ın sevgili kulu Peygamberine indirdiği kitabını aynen elde efendim evinde bulundurmak çok büyük bir işer allah Teala Hazretleri Adem atamızı peygamber olarak aynı zamanda vazifelendirmiş ve Adem atamızdan da peygamber efendimiz ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa efendimize kadar nice peygamber gelmiş geçmiş 124 bin deniliyor adedi zaten bu rakam çokluğu gösteriyor biz hepsini ismen bilemeyiz ama hiçbir ümmetin peygambersiz görevli Allah'ın yoluna insanları çağıran doğruyu onlara gösteren bir rehbersiz efendim bırakılmadı. Hepsine efendim hakkı söyleyecek insanların gönderildiği bildiriliyor. Ama onların ellerindeki, onların zamanındaki malzeme efendim muhafaza edilememiş. Aynen o, o dille bile değil elimizde değil. Değiştirilmiş, sonradan yazılmış. Efendim tam tespit edilememiş. Yüzyıllar arasında çok büyük ihtilaflar var. Efendim bunu kendi efendim uzmanları da itiraf ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim aynen mahfuz edilmiş. Çok kıymetli. Allah'ın indinde en sevimli yerlerden, gökten, göklerden ve içindekilerden daha sevimli, daha sevgili, daha değerli, daha izzetli, kıymetli. Onun için biz de Kur'an-ı Kerim'e sevgimizi, saygımızı, ecdadımız gibi aynen efendim takınmalıyız. Onlar baş tacı etmişler. Efendim en mükemmel tefsirleri yazmışlar. Efendim, en büyük ciddiyetle, en büyük emeklerini onu öğrenmeye vermişler. Hayatlarını da onun ahkamına göre düzenlemeye gayret etmişler. Yaşamları, efendim alışları, verişleri Efendim kızmaları, sevmeleri, uğraşları hep Kur'an-ı Kerim'in emrine göre olmuş. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmışlar. Allah'ın has kulu olmaya çalışmışlar. Madem ki bu Cenab-ı Hakk'ın bize hitabıdır, vahiyidir, kelamıdır. O halde burada ne söyleniyorsa onu aynen yapıp Allah'ın sevgilisi, olmak istiyorum ben. Rızasını kazanmak istiyorum demişler. Fatihler efendim Osmanlı e, Padişah Osman Gazi, Murad, Hüdavendigâr işte Kosova Savaşı'ndaki duası, malum, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin ihlası, efendim, hayırseverliği, düşman hasım milletlerin tarihçiler tarafından bile efendim takdirkar bir şekilde anlatılmalarından belli. Efendim mübarek niyetlerle, iyi niyetlerle mübarek insanlar o yolda çalışmışlar. Bizim dedelerimiz de Böyle hayatlarını, mallarını, mülklerini, canlarını o yolda vermişler. Güzel işler yapmışlar, hayır yapmışlar, hasenat yapmışlar. Arkalarında eser, hayırlı eser bırakmışlar. Yüzyıllarca biz istifade etmişiz onların bıraktıkları hayırlardan. Tabii biz de aynı şekilde çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sağlam kurtarma ipidir. Can kurtaran simididir. Ona sımsıkı sarılmalıyız, yapışmalıyız ki bu dalgalı ummanda, fırtınalı havada efendim köpek balıklarının kaynaştığı tehlikeli yerden efendim sıyrılıp e, selamete çıkalım, kurtulalım, Allah'ın rızasını kazanıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım. Diğer hadis-i şerifte ki bu da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş, Cabir radıyallahu anh tarafından da rivayet edilmiş. Efendim birçok kaynaklarda, İbn-i Hibban'da, efendim, Hulvani'de, Taberani'de var. Yine Kur'an-ı Kerim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu şafi'un ve müşeffa'un ve ma'hilün musaddak'un. Men ce'alehu emamehu kadehu ilel cennet. ve men ce'alehu halbel zahrihi sâkahu Salakar Resulullah, Fimakal, Emcemakal. Ee, Kur'an-ı Kerim şafi'un, şefaat edici bir varlığa, haysiyete, kişiliğe, şahsiyete sahiptir. Kur'an-ı Kerim şefaat edecektir. Onun şefaatinin nasıl olacağını daha önceki sohbetlerinde efendim okuduğum hadis-i şeriflerden bu sohbetleri takip eden kardeşlerim hatırlayacaktır. Ya Rabbi, bu beni okuyan bu beni seven bu Müslümana efendim ikram eyle diyecek. İkram ettikçe daha ikram eyle, daha ikram eyle diye efendim Cenab-ı Hakk'a e, e, ehli Kur'an'ın e, mükafatlandırılması Kur'an-ı Kerim kendisi talep edecek. Yani Cenab-ı Hak ona o kabili o şansiyeti verecek. Ve müşeffa'un müşeffa e, da Şefaat ettiği zaman şefaati kabul gören kişi demek. Yani Herkes herkesin her makamda şefaati kabul olmaz. Herkes şefaat edemez. Çıkıp da efendim çok yüksek makam sahibine şunu affediver diye aracı olmak için o makama yakın olmak lazım. O makam tarafından itibarlı muteber sayılmak lazım ki Efendim e, rica ettiği zaman, teklif ettiği zaman, niyaz ettiği zaman kabul olsun. Şimdi e, şefaatçinin bir kere yüksek bir kişi, itibarlı bir kimse olması lazım. Bir de şefaat ettiği zaman o makamın o şefaati muteber sayması, kabul etmesi. Tamam peki olur demesi lazım. Kur'an-ı Kerim şefaat etme selahiyetine, makamına, mekanına, itibarına sahip bir varlık. demi okuduğum hadis şeriften Allah indinde ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Ee, i̇tibarlı. Bir de şefaat ettiği zaman şefaati de kabul görür. gören. Yani şefaat eder, şefaati de kabul görür. Kur'an-ı Kerim birisine Ya Rabbi bunu affet, bu beni okurdu, bu beni severdi, bu beni öperdi, bu benim ahkamımı tutardı. Dedi mi? Allah onun şefaatini muteber sayer geçerli sayar, kabul eder. Bu önemli efendim. Ve mahilun musaddakun. Burada musaddak mahil sözünün sıfatı olarak gelmiş. Efendim. Mahil ne demek? hakemin karşısında birisini efendim aleyhinde konuşup kötülemek manasına gelen bir fiilden Efendim, şikayetçi veya müdde'i müdde'i umumi diyoruz ya, savcı diyoruz ya efendim, aleyhinde iddia ileri süren aleyhinde hüküm verilmesini isteyen mahil bu manaya geliyor mahilun musaddakun yani bir şikayetçidir ki öyle bir şikayetçidir ki musaddakun şikayeti tasdik olunur, kabul görülür tamam, haklısın ee, senin şikayetin doğru bu edepsiz cezayı hak etmiştir denilen cinsten yani. Hem şafiedir, şefaati de kabul görür, tutulur, yürürlüktedir, efendim uygulanır. Hem de şikayetçidir, şikayeti de tasdik olunur, haklısın denilir. Ona göre efendim şikayet ettiği kimse cezaya uğrar. Bu çok önemli. Onun için Kur'an-ı Kerim'in manevi şahsiyetini ayma gözümüzün önünde tutalım. Evimizde itibar edelim. Karşısında el pençe Divan duralım. Osman Gazi gibi efendim rahmetullahi sabah kadar Erpençe Divan durmuş madem bu Allah'ın kelamıymış. O halde ben de ona hürmet ederim diye. Saygı gösterelim, sevgi gösterelim, izzet itibar Gösterelim. Tabii bu sadece şekli bir efendim hürmet değil, içten bir sevgi ve saygı olmalı. Ahkamını okumalıyız ve ahkamını uygulamalıyız. Kur'an-ı Kerim ne dediyse amenna ve sadakna. Sadakallahu'l-azim. Cenab-ı Hak doğru buyurmuştur. Elbet öyledir deyip efendim, onu tasdik etmemiz lazım. Kim Kur'an-ı Kerim'i ve men alehu emamehu önüne alır da onu kılavuz edinirse buyur bakalım. Sen önden yürü de ben de senin izinde, ışığında senin arkandan gideyim diye onu kendisine önder, seçerse, kadehu ile cenneti, efendim, böyle yapan kimseyi Kur'an-ı Kerim götürür, götürür, götürür, nereye götürür? Cennete götürür, cennete ulaştırır, cennete sokar. Kur'an-ı Kerim'i kim rehber edinirse, arkasından giderse Kur'an'ın cennete girer. Kur'an onu cennete götürür. Ve ben cealehu halfe zahriye. Kim Kur'an-ı Kerim'i Sırtının arkasına koyarsa yani Kur'an-ı Kerim'e sırt dönmüş. Demek ki Kur'an-ı Kerimi sevmiyor, Kur'an-ı Kerimi dinlemiyor, Kur'an-ı Kerimi uygulamıyor. Kur'an-ı Kerime arkası dönük. Kur'an-ı Kerimle istikameti ters efendim. Kur'an-ı Kerim kendisi kılavuz rehber edilmemiş önünde değil. Kur'an-ı Kerim arkasında. Bu başka bir havada, başka bir yolda, bir başka istikamette. Böyle kimseye ne olur? ta kahu ilennar Kur'an-ı Kerim. Onu cehenneme sevk eder. Nasıl sevk eder? var ya, mahl tasdik tesdik olunan bir şikayetçi ya, müdde'i, umumi, savcı suçluyor. Ya Rabbi, bu beni okumadı, uygulamadı, sevmedi, efendim, inkar etti, yırttı, yaktı, efendim, şöyle yaptı, böyle yaptı, tamam. Haklısın, şikayetin muteberdir. Doğru, bu suçlar sabittir. Efendim, atılsın cehenneme. O kişi cehennem atıdır. Onun için, onun için Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmeliyiz. Bu nasıl, ne zaman başlar? Bakın ben 60 yaşının üstündeyim, Dil Fakültesi profesörüyüm. Efendim, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. E bunlar büyük zamanlarla efendim okunuyor, bu seneler geçiyor. Efendim, insan o zaman şey yapıyor, şimdi ben bazı talebelerimin yazdığı eserleri okuyorum, bana gönderiliyor, profesör olmuş, iki profesör oturmuşlar, İkisi talebem benim, efendim, eser yazmışlar, elime kalemi alıyorum, pek çok elimi çiziyorum, burada yanlış yapmışlar, burası hatalı, burası eksik, burası şey. Yani yetişmesi kolay olmuyor, öğrenmek için, doğru öğrenmek için, yanılmamak için, çünkü yanıltıcılar da var. Gazetelerde her gün efendim bizim örfümüzde, adetimizde, tarihimizde olmayan bin bir türlü acayip şeyi okuyorsunuz, hayretler içinde kalıyorsunuz. İşte efendim çeşit çeşit böyle e, şeylerin içinde yanılmamak için, kanmamak için çok iyi yetişmek lazım. Hele çoluk çocuğumuzu çok iyi yetiştirmeliyiz. Hele Mutlaka ve mutlaka Arapçayı güzel öğretmeliyiz ki bunun çok sayısız faydaları var. Bir kere sınırlarımızın büyük bir kısmı o dili konuşan insanlarla efendim hem hududuz, efendim, müşterektir sınırlarımız. Tarihimizde yeri büyük, bir ara oraları idare etmişiz. Sonra dünyada bilim dillerinden birisi İngilizce, Fransızca gibi efendim profesörlük imtihanında modever bilim dillerinden biri. Efendim asırların kültür, e, hars, medeniyet, e, efendim şeylerini, eserlerini, ürünlerini anlamak için mutlaka öğrenilmesi gereken bir dil, geçerli canlı bir dil, tarihi bir dil. Aynı zamanda tarihin derinliklerine kadar efendim şeyye her asırda lazım olan, her asırı incelediğimiz zaman bilmemiz gereken bir dil. Efendim dini eserlerimizi hadis kitaplarımızı tefsir kitaplarımızı fıkıh kitaplarımızı anlamak için mutlaka öğrenilmesi gereken bir dil. Bunu gerek çocuklarımızda şöyle bir evladım insan ne kadar çok dil bilirse o kadar kişiliği kuvvetli olur, o kadar kıymeti çok olur. Hadi bakalım İngilizce gibi Arapçayı öğren. Hadi bakalım şunu da öğren bunu da öğren. bunu su gibi konuş. Efendim gayet iyi anla diye onu öğretmemiz lazım, Kur'anı ezberletmemiz lazım mutlaka ve mutlaka sahih hadisleri. Bakın üstünü efendim bastıra bastıra altını çize çize söylüyorum. Resulullah Efendimiz'in sahih hadislerini efendim mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza okutmamız lazım. Çok iyi okutmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en iyi açıklaması hadis-i Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz aldı, dinledi, öğretti, uyguladı. Uygulamanın nasıl olacağını hadis-i şeriflerden öğreneceğiz. Onun için çocuklarımıza mutlaka Arapçayı öğretelim. Küçücük bebeler kucağımıza alıyoruz. Efendim kulağına ezan okuyoruz. ismini veriyoruz. Hayırlı bir evlat olmasını istiyoruz. Benim oğlum büyük insan olacak, paşa olacak. Benim oğlum alim olacak, fazıl olacak, kamil olacak diyoruz. Tamam. Alim, fazıl, kâmil olması için çok iyi yetiştirmeliyiz. Yetiştirilmesi için de Hiçbir fedakarlıktan kaçmamalıyız. Çuvalla para harcamak gerekirse harcamalıyız ama bizim çocuğumuz bir tane olmalı, birincisi olmalı. Onun için bu, bu böyle yetiştirip çocuk çocuğumuzu bir, bir saatini boş geçirmeyip, efendim, güzelce yetiştirip mükafatlarla talit ederek, efendim sevdirerek okşayarak, efendim sevdirmek çok önemli. Sevdirirseniz çocuk güzel şeyler severse onları alma özenir. Kötü şeyleri severse, efendim, kötüye alışır. İçkiye alıştırırsanız, içkiye alışır. Esrar içir tirseniz, alışır. Efendim, eroin kullandırırsanız, eroin kullanır. Nasıl yetiştirirseniz, işte sizin elinizde zavallı bir emanet, o da bir emanet Allah'ın emaneti. Artık sizin insafınıza kalmış. Güzel yetiştirirseniz, iyi insan olacak. Yanlış istikamette yetiştirirseniz, kendinizi ve onu mahvedeceksiniz iyi yetiştirmeye çok dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrensin çünkü Resulullah Efendimiz şefaatçi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de şefaatçimizdir. Resulullah'ı da öğrenelim. Kendimizi Resulullah'a sevdirmenin çaresini bulalım. Kur'an-ı Kerim'i de öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in de şefaatini kazanmaya çok çok çok dikkat ve gayret edelim. Allah bizi her iki şefaate Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ve Resulullah'ın şefaatine erip Allah'ın rahmetine hayil olanlardan azabından kurtulup cennetine bir gayri şak girenlerden eylesin. El Kass yentazirü'l le'nete vel müstemi'u yentazirü'r rahmete. Et taciru yentazirü'r rızka vel muhtekiru yentazirü'l le'nete. Ve'n nahiyetu ve men havlaha min nira'atin müstemi'atin aleyhinne la'netu'llahi vel melaiketi ven nasi ecma'in. Hatibi Bağdadi Taberani Efendim Amr Ömer Abdullah Amr Abdullah ve Abdullah Abbas'tan rivayet etmişler yani 3 Abbas 3 Abdullah'tan meşhur ashabın Rebhanullah Aleyhi Mecmai'nin efendim alimlerinden üçünün ittifakıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerif şimdi din namına kürsüye çıkan bir insan bir şeyler konuşuyor ne konuşması lazım? Allah'ın ayetini anlatması lazım. Resulullah'ın efendim, hadis-i şerifini öğretmesi lazım. Onlardan çıkan dinin ahkamını öğretmesi lazım. Ciddi olması lazım. Şimdi ciddi, ciddi bunları anlatırsa, alimdir, ameli makbuldür, efendim, ecri büyüktür. Ama kimisi de o kürsüye çıkar da, hikaye, masal okursa, efendim, yani ilmi değeri olmayan Efendim şeyleri söylerse bunlara kas derler yani kaf elif satış edeli kısas okuyanlar yani kısalar söyleyenler bunlar çok büyük vebal altındadır çünkü vel müslime uyuyan tezir rahme e, dinleyen iyi niyetle onu de, dinliyor Allah'ın rahmetine Efendim talip Allah'ın rahmetine ermesi için dinliyor, ermek için dinliyor. Muhtemeldir ki o niyetine göre Allah onu, onları iyi niyetle dinleyenler rahmetine erdirir. Ama el karsu, el karsu yentazrül yani Allah lanetine uğrayacaklar, beklesinler gelecek demek o. Onun için dinde sahih söz söylemek, kürsüde efendim doğruyu söylemek çok önemlidir. Alemin terlemesi lazım. Araştırması lazım, incelemesi lazım, ağzından inci gibi sahih sözler çıkması lazım, sahte efendim sözler çıkmaması lazım. Mücevher nerede? Mücevhere benzeyen değersiz inci boncuk nerede? Üstündeki yaldızları dökülünce at kenara gitsin. Mücevher gibi olur mu? Böyle hikayeciler Allah'ın lanetine uğrayacaklar beklesinler, lanete muntazırdır onlar. Efendim, dinleyenler de rahmete muntazıldır çünkü onlar iyi niyetle dinliyorlar, efendim. Ama tabii dinleyen de kimi dinleyeceğini düşünmeli, kime kulak vereceğini soruşturmalı öğrenmeli. Çünkü bazıları işte böyle bu kısa okuyan hikayeciler, masalcılar cinsinden ise o zaman ne olur? Yanlış şeyler öğrenir, yanlış yola gider. Onun için ne yapmak lazım? Alim insanın, mütteki insanın. Zaten insan müttaki olmazsa alimlik suudu İslam'da ona verilmiyor. Allah'tan korkmadığı için kendisini cehenneme düşürecek bir durumdan kurtaramadığı için alim sayılmıyor. Alim olması için mütteki muhtis olması, efendim hakkı söylemesi, hakkın sevdiği cinsten bilgileri bilip söylemesi lazım. Şimdi öyle e, olmayınca. Öyle kimseleri dinlemek lazım. Yani araştırmak lazım. İnsan hani bir şeyi alacağı zaman biraz da fazla pahalı bir şeyse soruşturuyor. iyisini almaya çalışıyor, aldanmamaya çalışıyor. Bilginin de aldanmaması, aldanmamak için sahihini al, almaya çalışması, sağlamını almaya çalışması lazım. Sağlam, dürüst, makul mübarek alimlerin sözünü dinlemesi lazım alim geçinen şahıs kendisi hem dal oluyor hadis-i şeriflerde bildirilen dal ne demek? Dalalette. Hem mutlu oluyor. Yani muddil ne demek? Hem kendisi dalalette hem de başkalarına çekip uçurmayı varlıyor. Dalalete sürüklüyor. Dost acı söyler, düşman güldürür. Yani düşmanın tatlı sözüne avlanılır mı yani? O öyle söyledi ama Kuran'ı ı Kerim'den göstersin delili. Kur'an-ı Kerim'de onun öyle olduğuna dair bir şey var mı? Yok. Ölçekleri var. Bunların ölçekleri nedir? Kur'an-ı Kerim nedir? Hadis-i nedir? Onları okuduğu zaman insan evi doğruyu ayırt eder. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözünü çok çok çok efendim, tekrar ediyorum ve seviyorum. Diyor ki, hakkın ne olduğunu öğren, o zaman kimin hakkı ehli olduğunu anlarsın. Yoksa adamlara bakıp da, adamları sevip de şu adamın peşinden gideyim deme. İlk önce hakkın ne olduğunu öğren, enefil hakka tarif ehle. Hakkı bil o zaman kimin haktan yana hakkı söyleyen insan olduğunu bilir. Hakkı bilmek lazım önce. Günde 5 vakit namaz kılmak insanı günde 5 defa hizaya getiriyor. Tertemiz temizliyor. Günahlardan çekip çeviriyor. Yani Allahu Teala Hazretleri ne kadar güzel zamanlarda Efendim emretmiş sabah namazını evde kılarsın Öğle namazını öğle tatilde kılarsın ikindiyi efendim yolda kılarsın akşamı evine varınca kılarsın geceliğinde yatarken zaten batılılar da yıkan bilmem dişini fırçala demiyor mu işte ateşle alırsın efendim e, namazını kılarsın efendim öyle yatarsın İslam sabahlin yıkanmayı emrediyor. Fena mı? tamam fena değil. E, batılılar da öyle diyor tamam. E, akşamleyin e, yastı namazını akşam namazında, e, namazında yatarken tamam o da tamam batılılar yatarken diş kurç alıyorlar filan e, akşam e, akşam da yemekten sonra ellerini yıkıyorlar tabi ona da peki peki öğlen? Ha, öğlen de ellerini yıkıyorlar peki ona da peki yani senin itirazın bir yıkın diye mi evet hadis-i şerife dönelim İslam çok güzel güzelliğini anlayanlara ne mutlu ve daciri yantazirul risk ticaret yapan, Allah rızk verecek olarak hayırlı kazanç verecek. Beklesin. Ee, Allah'ın rızkına mazhar olacaktır. ve muhtekiru yantazirullâne e, Halkın ihtiyacı olan, gıda, maddelerini vesaireleri depo edip, sıkıntılı zamanda bağlı satalım deyip ihtikar yapan da Allah'ın lanetine uğrayacaktır. Onun gelmesini beklesin. Geliyor yolda. Demek yani. Ticaret güzel, ticareti medediyor. İhtikarı muhtekirliği, yani öyle mal depo edip de fahiş fiyatla satmayı, halkın ihtiyacı olan şeyden efendim halkın ihtiyacını sömürmeyi, ihtiyacı olduğunda halkı sömürmeyi saklıyor dinimiz. Ve nahiyeti ölü için ağıt ak, e, okuyucu yüz yırtıcı efendim rol icabı ağlayıcı kadın. Nevha, yani feryat-ı fıral edip saçmaç saç olup ahvah edip Ağıtlar söyleyip ölün, ölü için efendim böyle yalancıktan parayla maaşlı, yemiyeli ağlama, ağlama vazifesi yapan kadın. Efendim bu kadınlar böyle görevli bu işi meslek edilmiş kadınlar efendim ölü ağırcıları ve ben havle hamini müretin kadınlarla toplanmış olan kadınlardan onun etrafında efendim onun gibi ağlayıp sırlayıp ölüye Efendim böyle göya e, şeyte sürlerini dile getirmek için Allah sevmediği böyle bu şekilde şavada efendim saçbaç e, e, yırtarak efendim göğüs bağır açıp yırtarak yerlere yatarak filan böyle şey olmaz çünkü Cenab-ı Hakk'ın takdirine de saygılı bir tarzda efendim şey yapmak lazım. E, aleyhinle böyle yapanların bu e, rolcülerin candan değil de çağırıyorlar bizim ölümümüz var. Ee, biz iyi ağlayamıyoruz. Sen bu işi bizim namıza yapabilir. Ne kadar para, şu kadar para. Bunların üzerine lanetullah, Allah'ın laneti vardır ve melaike, meleklerin laneti ve nasi, ecmain insanların laneti vardır. Olur. Yani lanete uğrarlar veya olsun mayrasla beddua da olabilir bu cümle. Yani dua, dua beddua dua da olabilir. Haber vermek mayrasla olur. lanetine uğrarlar demek de olur. Böyle yapmasınlar, yaparlarsa Allah'ın lanetine, meleklerin lanetine, insanların lanetine uğrasınlar diye beddua da olabilir. Ama Peygamber Efendimiz kimseye beddua etmek, lanet etmek adetinde değildi. Ama böyle yapsınlar sonra Allah lanet eder, melekler lanet eder, insanlar lanet eder diye ihbarî olmalı bu cümle. Demek ki bu hadis-i şeriften anladığımız, efendim eğer dinimizi öğretecek kimseler isek, hoca, baiz müftü efendim cinsinden o zaman sahih hadislerden Kur'an-ı Kerim'in sahih tefsirlerinden ciddi doğru bilgiler halka vermemeliyir böyle palavra hikaye uydurma şeylerle efendim insanları yanlış bilgilendirmemeli böyle konuşmacılar vazifeliler dinleyen Allah'ın rahmet erer, onlar Allah'ın larakine uğrar ticaret yapmak iyidir Efendim, helal yoldan ciddi, namuslu, efendim dürüst ticareti yapmak lazım. Allah rızkını verir, onun kazancını verir. Ama ihtikar yapmak doğru değildir. İhtikar yapan lanete uğrar. Ölü için böyle rol icabı, feryadı figanlı ağıt, Allah'ın sevmediği bir şey. Çünkü Allah'ın takdiri herkes ölecek. Ölümü böyle o kadar protestolu, isyanlı, efendim, şey yapmak doğru sevmediği bir şey. Çünkü e, allah Teala Hazretleri hastalanan kimse kendisini ziyaret edenlere şikayetlense mahvoldum bu hastalıklarda hep beni buldu bu hastalık beni öldürdü bitirdi Allah'a şikayet etmiş olur diyor. Çünkü o hastalığı Allah veriyor. Efendim başına gelen olaydan dolayı sabırsızlık gösteren Allah'ın kaderine razı olmayan Efendim Allah'a yine itiraz etmiş olur diye hadis-i bildiriliyor. E, ölüm de Allah'ın emridir. Ölüm Allah'ın emri. Ölene Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır cemil versin. Ölüye faydalı ne yapabiliriz kardeşim diye. Oturmalı. Efendim, Kur'anlar okunmalı. Tesbihler çekilmedi. Sevapları o e, sevap bekleyen ölüye e, bağışlanmalı, şey yapılmamalı. Yani böyle Allah'ın, Resulullah'ın sevmediği, yasakladığı yanlış merasimler efendim örfümüzde, adetimizde varsa çıkmalı. Türkiye'de ben biliyorum bazı bölgelerde bu adet vardır. Bunlara efendim doğru olmadığında bildirmek lazım bu adet şerifleri. Duyunca biraz daha ağırbaşlı olmalı. Efendim, ölü, ölü de rahatsız olur. Yani ölen arkasından öyle saç baş yolu feryat-ı figan bağıran, o şeylerinden ölü de muazzeb olur, müteezzî olur, ezalanır, sıkılır, üzülür. Yani dua edilirse, Kur'an okunursa, ruhuna fatihalar ve şeyler, sevaplı şeyler efendim gönderilirse, tesbihat, tehliler gönderilirse daha çok memnun olur. Demek ki görüyorsunuz, hadis-i şerifleri okuyacağız. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyacağız. Dinimizi doğru öğreneceğiz, doğru uygulayacağız. Yanlış adetler dedelerden eski köklerden, eski medeniyetlerden, komşu milletlerden bulaşmış olabilir. Onları ayıklamalıyız. efendim. Her işin doğrusunu yapmalıyız. Her şey tertemiz, son, altın gibi hadis, muhiz olmalı. Allah da alay Bizi güzel Müslüman olma muvaffak eylesin. Güzel ömür sürüp, huzuruna, sevdiği kulu olarak varalım. Arkamızda da ümmet Muhammed'in faydalandığı eserler bırakmayı nasip etsin. Hayrat ve zener sahibi eylesin. Allah cümlemizi Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Erkez.